Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkın'da bu hafta Ergene'den haberlerle, e, haberlerden bahsedeceğiz. Daha önceden de Ergene Nehri'nin yaşadığı kirliliği, konu alan, o yapıyı anlatan, Longoz Ormanları'nı anlatan bir program yapmıştık. 24 Eylül 2013'teydi. Şimdi tekrar Ergene gündeme geldi. Son haber Ergene ile ilgili şöyle... Nehri kirletenlere karşı e, kirletenler için iki yıl daha kirletme izni çıktı. Yani Türkiye'nin tarım ve hayvancılık yapılan arazilerin başında gelen Ergene Havzasında çok sayıda ve miktarda sebze meyve üretim yapıldığı tarım alanları yine pis su ile beslenmeye devam edecek iki sene evet. daha. Oysa 6 Mayıs 2011'de Ergene Havzası eylem planı oluşturulmuştu. E, bu e, e, eylem planında 1 Kasım 2011 yılında e, yayınlanan genelgeyle e, Kileticilere bir takım... E, ...kıstaslar getirmişlerdi. E, yani evet. bu kirletmelerin önüne geçilmesi için... ...bir takım... E, ...yaptırımlar verilemişlerdi. Şimdi Hı. bu genelgeyi kaldırıp... E, ...6 Mayıs 2014 tarihinde... ...yürürlüğe girecek yeni bir... ...düzenlemeden bahsediyoruz. Yani... ...az önce senin de söylediğin Hı. gibi... ...iki yıllık bir uzatmadan bahsediyoruz... Hı, ...biz evet. bu konuyu... evet, ...bu konuyu konuşmak üzere... ...Ergene platformundan... ...avukat Bülent Kaçarı... E, ...stüdyomuza konuk etmek istedik... ...Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz... ...merhaba e, Akgün Hanım, Nurhan Hanım... ...hoş geldiniz Merhaba Bülent şunlar. Bey... ...birbirine çok Evet. Bülent Bey biraz anlatır mısınız? Bu iki sene daha uzatılması, kirlenmenin e, ne anlama geliyor Ergen'e için? Ergen e Biz zaten... mi yanlış yorumluyoruz yoksa hayırlı <gülüyor> bir şey mi yapmak istediler de sonuç böyle çıktı? Ne dersiniz Bülent Bey? Şimdi evet. Ergen'e Nehri kirliliği ilk defa e, iki yıl yani Ergen'e Nehri kirliliğinin önlenmesi için devlet yetkililerinin eski izahlı tedbirleri almayı ertelemesi ilk defa olmuyor. Hı hı. Bunu evet, bekliyorduk. Haklısınız. Zaten hı hı. bunun için çeşitli defalar e, sermayeye, bu kirletici e, tesislere defalarca süreler verildi. Onlar için çevre yasası 2006'da değiştirildi. Hı hı. Hatta e, 1900 e, 99'da önce mı? önce buldum onu. Efendim? 99'da mı bir şey vardı yine? E, yok bakın. Şimdi Yalçın Bayer'in hürriyette yazısını buldum. 12 Kasım 1997'de Yalçın Bayar Yeter Söz Milletin başlığı altında e, aynen şöyle diyor. Trakya hı hı. bölgesinde atıklarını dere ve çataklara boşalttıkları için Çevre Bakanlığı tarafından anaklarında kapatma kararı verilen tesisler şunlar diyor. O, o, arasında Coca-Cola ve Narin Tekstil de var. Yani e, örnek e, olarak söylüyorum. Bülent Bey isterseniz firma isimlerini vermeyelim. vermeyelim. Evet. Evet. Tabii. E, yani örnek olsun diye dedim. Hı. Ve burada o, onlarca isim var. Ee, ve ama kapatılmadı icbile evet evet Hı -hı. ve e, şunu söylemek istiyorum şimdi en son İdris Güllüce imzalı e, bu e, genelgeyle Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü üzerinden bu genelgeyi yayınladı bakan Hı -hı. E, orada da zaten öteledikleri koy yani kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz bir parametre Hı -hı. oysa e, Koyi'de parametre iki yıl ötelenmese dahi Ergene Nehri'nde kirlilik son bulmuyor. Evet, evet. Yani bu bir ihtiyaçla ilgili. Zaten geçtiğimiz yılda hatırlarsa kamuoyu bilir e, özellikle <gülüyor> siyasi iktidara yakın gazetelerde manşetler atıldı. O manşet şöyleydi. Ergene Nehri'nde kimyasal oksijen ihtiyacı %97 şey %87 azaldı diye. Hmm. Yani şu algı yaratılmaya çalışıldı. Sanki kirlilik azalmış gibi. Hmm. Yani ben bunu bir e, uzmanla e, görüştüğümde, kim, e, kimya mühendisiyle görüştüğümde bu tek başına yeterli bir parametre değil demişti. Fakat hmm. düşünün ki yeter kirliliğin önlenmesinde e, veya işte kirliliğin göstergesi olarak çok düşük bir parametre olan COVID'e bile ötelemeyi yapabiliyorsa bu siyasi iktidar yani diğer etkin idare tedbirleri almasını zaten çok beklemiyorum evet. çok sürpriz değil benim için evet. <gülüyor> e, alınsaydı e, fena olmazdı keşke alınsaydı ama sermaye e, bugün artık küresel efendimiz bu çerçevede bu küresel efendinin karşısında bu siyasi iktidarın durmayacağını biliyoruz hangi iktidar durdu ki Evet. Bugüne kadar evet. e, Aslında, ergene ergene ile ilgili hangi iktidar danıştayın kararlarında belirttiği etkin idare tedbirleri aldı ki? Evet. Son 10 yılın meselesi değil ergene'deki Tabii. kirlilik. Çok daha gerileri dayanıyor. 1970'lerden hı, hı, bu yana Ve devam bu, ediyor. bu Türkiye'nin meselesi. iç sularımızın hepsi kirli, hepsi kirletiliyor. Bu kirletenlere göz yuman devlet yetkilileri yıllardır görev başında. E, defalarca değişen hükümetler hiçbir zaman bu kirletenler, kirletenlere karşı göz yumamazlık yapmadı. Bakın biz Ergene platformu olarak geçtiğimiz aylarda e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bilgi edinme dilekçesiyle sorduk. Haklarında idari para cezası kesilmiş veya Ergene'yi kirlettiği için e, tutanak tutulmuş. Faaliyetten men edilmiş. Hangi sanayi tesisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na Türk Ceza Kanunu'ndaki ...kasten çevrenin kirletilmesi... ...181. maddeden suç durusu yapıldı diye... Evet. ...hiç suç durusu yok biliyor evet. musunuz? Evet. Doğrudur. Evet. Sanki ergene tertemiz, etrafında yoğun bir sanayi yok gibi yani. Hem öyle evet. hem de... ...sanki bu ülkede çevreyi kirletmenin cezası sadece... ...idari para cezasıymış gibi davranıyor devlet. Evet. Ama anız yakan çiftçiye... ...hem para cezası kesip... ...hem savcılığa şikayet ediyorsun. Evet. Orada görevini yapıyorsun... Ona karşı değilim. Tabi Anı da Ergene Nehri'ni kirleten de yargılanmalı. Evet. Ama Ergene Nehri'ni kirletenler mutlaka yargılanmalı. Evet. Aslında bütün alanlarda böyle vatandaşa ilişkin olarak e, bu kısıtlamalar anında devreye sokuluyor. Ya da işte cezalar anında e, şey yapılıyor. Ama kurumlara ya da şirketlere evet. yönelik herhangi bir, evet. bir yaptırım söz konusu olmuyor. Evet. Ee, daha yeni bu EPDK'nın bir e, şeyi vardı maddesi vardı 8. madde geçici 8. maddede e, işte e, şirketlerin e, çevreye verdikleri ne derler zararı e, idari para cezasından muaf tutulmasına e, ilişkin neyse evet. ki o daha sonrasında herhalde e, itiraz edildi ve geri çekildi diyebiliyoruz ama ama her an geri çekilmeyebilirdi yani evet, tekrar yani aynı şekilde Türkiye uygulamaya geçebilir. Türkiye bu konuda ciddi bir e, sermaye yanında pratik sergiliyor. Biliyorsunuz e, bir HES'in chat e, raporu chat süreci iptal mi ediliyor? Hemen 15 günde yeni chat raporu hızla bakanlıkça ha. onaylanıyor. Evet. Hiçbir araştırma, inceleme, halkın katılımı toplantıları yapılmadan, halkın katılımı itirazları e, hiç dikkate alınmadan. Oysa e, siz e, çok iyi biliyoruz ki biz dünya su gününde de açıkladığımız gibi sudan bahanelerle kamuoyu aldatılmaya çalışılıyor. Demin program duyurusunda da yaptınız, 6 Mayıs 2011'de Trakya'da büyük bir e, siyasi hamle yapmak istedi iktidar. Dedi ki Şafak harekatı başlatıyoruz. Ergen'e hayata dönecektir. 15 maddelik acil eylem planımız vardır. Ama evet. 3 yıldır bu acil eylem planı hı hı. E, fare bile doğurmadı. <gülüyor> Bakın gidin şimdi nehir boyuna Ergene nehir boyuna kirlilik gözde görülür derecede e, aynen devam ediyor. Evet. Ve Uzunköy Bediyesi'nin her ay yaptırdığı akredite laboratuvar sonuçlarına göre de Maalesef hala dördüncü sınıf kıta içi kirli su. Evet. Buna e, isterseniz biraz açalım. Çünkü dinleyicilerimiz belki e, ne demek istediğimizi anlamamış olabilirler. Tabii. E, yani dördüncü sınıf dediğimiz şeyde kullanılamaz. Artık su niteliğini yitirmiş. Sudan başka bir şeyden bahsediyoruz. Değil evet mi? dünya literatüründe su dört sınıf. E, en kötü kirli su sınıfı da dördüncü kıta içi kirli su dediğiniz gibi... E zaten bizzat bakanlığın e, orman su bakanlığının raporlarında var halen dördüncü sınıf kıta içi kirli su olarak aktığı ve bu akan sıvının yüzde yetmiş beşinin niteliği belirsiz evet. su olmayan sıvı olduğu yüzde yirmisinin yirmi beşinin su olduğu hı. açıkça e, bizzat devlet devlet yetkililerince kabul ediliyor evet, kendi belgelerinde Yok, var dediğiniz doğru tabii, tabii, biz hı hı. zaten Bugüne kadar verdiğimiz mücadelede bize kimse hayır canım orası pırıl pırıl tertemiz akıyor siz yalan söylüyorsunuz demedi. Evet, herkes her şeyin farkında biz, yani. Biz temizleyeceğiz dedi. Evet. evet ama dedi diğer iktidarlar temizleyemedi dedi. Belediyeler kirletiyor dedi. Ama biz temizleyeceğiz dedi. Biz de dedik ki e, biz demagoji istemiyoruz. Biz burada yaşıyoruz. Burada tarım yapıyoruz. E, ve burada biz yaşam sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu yaşamı Buradaki doğal ve dengeli yaşamı savunacağız. Hı. Ama karşımıza sürekli kandırmaca, oyalama, bekletme, demagoji, süreler verme. Mesela evet. milletvekillerimiz, bakanlarımız dedi ki 2013 sonunda o nehirde beraber yüzeceğiz diye beyanatlar var. <gülüyor> İntihar yüzüşü olacak herhalde. Ya da şöyle bir öneri getirelim. Ee, <gülüyor> kendileri yüsünler, biz dışarıdan izleyelim yani. <gülüyor> Evet biz dedik ki biliyorsunuz nehirlere atlama günü var. Evet. O gün atlayışı. O gün, atlayış. aradayış, evet. o gün Tabii, yapsınlar. Atlayan yüzen yok. Evet. Yani artık ölüme atlamak gibi bir şey oluyor. İçinden akan sıvı sudan başka her şey olduğu için. Evet. Evet. Bülent Bey sohbetimize devam edeceğiz ama bir şarkıyla ara vereceğiz şimdi. İkinci Tabii. arada görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz evet efendim. Şimdi evet. Karmate'den dinliyoruz. Dereler akar akar. Dar el Rakana, dar el Raje bin Yani, dar el Raje bin Yani, dar el Dağılır her bilyani Sularım kuru mesulun Yazın gelir zamani Yazın gelir zamani Yazın gelir zamani Yazın gelir zamani datner sandogi sanki datner sandogi sanki datner sandogi Man çıkmaz bir yerden Belli olmaz yandori Belli olmaz yandori Belli olmaz yandori, Belli olmaz yandori, Belli olmaz yandori Belli olmaz yandın el. Evet su hakkında karmateden dereler akar akarı dinledik aramızda. Konuğumuz avukat Bülent Kaçar. Ergene platformu sözcüsü. Ee, Bülent Bey şimdi şeyden bahsettik birazcık ilk bölümde bu genelge ne anlama geliyor? Daha fazla kirlilik anlamına geliyor. iki sene boyunca daha en azından iki sene boyunca diyoruz. Çünkü bir daha yeni bir bahaneyle çıkma ihtimalleri kuvvetle muhtemel. Yeni bahane şu ben kısaca ha. girmek istiyorum araya izleyelim. Peki, buyurun tabii ki. Tabii. Şimdi son dönemdeki hamle şu. 2011'deki acil eylem planı açıklanmasında güya bütün arıtma tesisleri kurulup çalıştırılıp fabrikaların ve işte OSB'lerin bu temiz su tarımda kullanmak üzere nehrin yatağına bırakılacaktı Hı -hı. 2011 acil eylem planının hala o maddesi iptal edilmedi demek ki yürürlükte hukuken Bu varken geçen yıl çok da kamuoyuna haberler edilmeden Tekirdağ, e, Tekirdağ Valisi Başkanlığı Valiliği Başkanlığında bir projeyi e, hazırlamaya başladılar bir anonim şirket kuruldu Dokuz ortaklığı Başkan, vali, üyeler dokuz tane OSB Tüzel hmm. kişilik evet. olarak Ve projede aynen şöyle Tekirdağ, Ergene, Derin, Deniz, Deşar Anonim şirketi Kamuda hmm. bir anonim şirket kuruldu Bo Başkanı da vali hmm. Ortakları da OSB'ler Yani evet. özel sektör özel, hmm. özel kuruluş Yani kar etmek için kurulan Karını kamuyla paylaşmayan sermaye Şimdi e, de, diyorlar ki biz bu 9 OSB'nin ve Çorlu'nun evsel kentsel atığını toplam 10 kirletici yükü 52 kilometrelik çelik boru ve beton tünelle Marmara'ya 80 metreden derin deşarj yapacağız. Eyvah, eyvah. Şimdi eyvah. kirliliği ki bir, yetmiyor yani daha da kirletelim. Güzel. Ha, ama ben de diyorum ki bir, bana ne kar için beni mahveden ve kar için... E, Çalışan bir özel sektörün arıtma faaliyetini benim vergimle niye yapıyorsun? Evet. İki, e, hani e, arıtıp da verecektin e, nehrin yatağına ve tarımsal evet. sulamada kullanılacaktı bu su. Eğer öyleyse neden derin şarj 80 metreden kimselere göstermeden o suyu veriyorsun Marmara Denizi'ne? Evet. Çünkü ben okudum. Biyolojik arıtma yapacağım diyor. Proje biyolojik arıtma üzerine ve kolektör hattı kuruyor. Yani kimyasal arıtma ne olacak? Evet. Yani e, şimdi de bu aşamaya gelindi. Gördüğünüz gibi kamu yararı, halk, doğa, sağlık hiç yok. Hiçbiri yok. yok. Evet. Etkin et tedbir Danıştay 97-98-2001 ve en son... Ee, geçen yılki 100 binlik plan ve şimdi geçen hafta kazandığımız plan değişikliği kararlarında Danıştay yıllardır çırpınıyor. Etkin idare tedbirleri almak devletin bu kirliliğin önlenmesindeki en büyük görevidir. Bunları ihmal etme erteleme diyor ama maalesef 2006'da e, çevre kanunundaki bir sürü etkin e, ceza getiren fabrika kapatma dahil geçici ruhsat izni iptal dahil getiren ...düzenlemeler kaldırıldı. Evet. Ve 2006'da... ...belediyelere ve tesislere... ...beş yıl, yedi yıla varan süreler verildi. İşte onlar bittikçe... ...izutuyorlar. E, i̇ki yıl daha geliyor. Yasal Aslında hı hı. kirliliği kaynağı... ...önleme, kaynağında üretildiği yerde... ...önleme... E, ...esas olması gerekiyor. Ama bu maliyet unsuru teşkil ettiği için... ...ve bazı faaliyet alanları... ...direkt hani, yasaklanmasını gerektirdiği için... ...tercih edilmeyen... ...bir yöntem haline düş, dönüşüyor ve bunu da aslında... ...kamu yararı diye anlatmaya başlıyor hükümet. E, çok sizin de başta programın başında ifade ettiğiniz gibi... ...çok böyle e, süslü sözlerle bunlar ifade ediliyor. İşte bu habire bir e, atılım içerisinde e, olduğunu söylüyor. Evet. Ama bu arada işleyen sürelerde... E, ...sular kirleniyor, tarımsal aranlar Toplan kirleniyor... ...orban kirleniyor, hava orman kirleniyor. kirleniyor. Evet. ve ondan sonrasında... E, kamusal fayda sağladık deniliyor evet. Evet. İnanılmaz bir çelişki Yani ben size söyleyeyim Yaşam alanlarımız her alanda Sermaye birikimine teslim ediliyor Ranta ve e, Kara dönük faaliyetler Her şeyden önde tutuluyor e, Bütün yaşamsal haklarımız Piyasa, piyasa konusu haline Metanlaştırılarak getiriliyor e, Bakın ön ödemeli e, Kartlı su, su sayıcı sistemi getiriyor Türkiye'de ...aydın ve demokrat olduğunu iddia eden belediyeler... ...ben Çorlu Belediyesi'ne karşı dağla açtım... Evet. ...yani su hakkı e, çok önemli... ...yani hı hı. E, çünkü piyasalaştırılıyor... E, ...varlıklarımız metalaştırılıyor... ...ve sermayeye sınırsızca fütursuzca teslim ediliyor... ...ve bu yaşam hakkımızın elinden olması demek... ...evet aynen öyle... Yani ...bir insan hakkı ihlalidir su sayaçları, yani. yani sosyal bir demokrat belediyenin uygulayabileceği bir yöntem değildir zaten baştan itibaren. Evet, böyledir. Şimdi bir şey sormak istiyorum Bülent Buyurun. Bey. Ergene Havzası normalde hani tarım için çok uygun bir yer. Trakya topraklarının hatta yüzde yetmiş dördü tarım toprağı deniliyor. Hatta sınıf hem de birinci verimli tarım alanı. Evet buna bu marjinal tarım toprakları da eklendiğinde bu oran yüzde seksen ikiye çıkıyormuş. Buna rağmen hani bu kadar verimli topraklarda... Niye sanayi bu kadar e, gelişti? Nasıl bir politika izlendi de bu oldu? Aslında burada çok önemli bir şey var yani bilgi var bizim için. Bunu bir çözebilmemiz lazım. Çünkü yani çok verimli topraklar ve tamamen sanayiye teslim edilmiş durumda. Bunun sebebi sizce nedir? Her iktidar döneminde dediğim gibi e, halk, e, doğal varlıklar, e, yaşamımız göz, gözetilmediği gibi Buna, bunun aleyhine çok şey çıkarıldı. Mesela koalisyon döneminde 15 günde 15 yasa çıkarıldı. Tarım, tarım bitirildi. Hı hı. E bu durumda e, üretmeyen, tüketen bir topluma doğru gidişte de e, ne oluyor? Tarım alanları bu sefer işte e, çünkü tarım para yapmıyor. Evet, ürün ne? para yapmıyor. Biri sınıfta olsa o araziler sanayicilerin ellerine, hı. fabrikatörlerin eline geçiyor bir şekilde. Yani bugün Leburgaz, Çerkezköy gibi e, Yani çok verimli alanlarda yaşananlar bu Otoyollar, limanlar Trakya bu anlamıyla Şu son 3-4 yıldır Ergene Nehri kirliliği dışında Ciddi e, yıkıcı Ekolojik yıkıma bizi uğratacak Projelerle başı dertte evet, İnanada evet. termik santral girişimi Nükleer santral girişimi e, hmm. Bu son plan değişikliği iptaline konu olan Marmara Elisi, Şarköy, Malkara termik santral Girişimi yani Birçok yıkım var evet. ama şey dinlemiyorlar dediğiniz gibi. Ya burası birinci sınıf, bu toprağı biz bir daha geri alamayız evet. dert yok. Evet, evet aslında daha önceden Trakya Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Hani çevre düzeni planı. O sanırım uygulanmıyor değil mi? Yani bakanlık onu ciddiye almıyor. Trakya Üniversitesi hazırladığı yıllar süren bilimsel akademik, Mesleki uzman çalışmalarıyla, kolektif bir emekle bir bölge planı hazırladı. Evet. Ve 2004'te bunu bakanlık onayladı. Ama bakanlık bunu da daha 2-3 yıl geçmeden üzerinde 37 tane yanlış bilmiyorsam değişiklik yaptı. Evet. Yetmedi. Bu sefer kendi planını Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul hazırlattığı planı 2009'da onaylayıp yürürlüğe soktu. Yani üniversite planına 2-3 yıl zor dayandılar. Çünkü çevre korumacı bir plandı. evet. Yani peki e, İstanbul'un burada işi nedir? Yani İstanbul niye karıştı bu işi? İstanbul çünkü Trakya'yı arka bahçesi haline getirmek istiyor. <gülüyor> evet. Desentralizasyon evet. politikası gidiyorlar. E, çorlu Çerkesköy e, aksı yetmeyince evet. bu sefer İstanbul'un kirli sanayisini e, Löburgaz'a doğru yani daha Batı Trakya'ya doğru taşımak istedikleri için e, planlama engeliydi bu çevre korumacı Hı -hı. üniversite planı. Evet. Onu defetmek için kendi planını uygulamaya soktu ama danıştay geçit vermedi. Evet, Hı -hı. evet. Şimdi e, yani sizce Ergene'nin Ergene, Ergene havzasının ne bileyim bir on sene sonraki halini nasıl görüyorsunuz eğer bir şeyler yapılmazsa? On sene? Yani on sene <gülüyor> belki daha da kısa. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim ben İdişat size. iyi değil Şimdi yani bu, neler düşünüyorsunuz? Geçen onların. hafta elde ettiğimiz. 5 Haziran 2013 plan değişikliğini iptal eden Danıştay kararı çok öğretici ama bundan ders çıkaracak idare yok karşımızda. Burada diyor ki bakın şöyle okuyorum. Evet. Trakya planına yönelik davalarda yürütmenin durdurulması yönde verilen kararların uygulanması yönde bir işlem yapılmadığı. Hı hı. diyor. Yani sen diyor ana plandaki benim verdiğim 26 maddeli yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyorsun. Bir de gidip benim iptal ettiğim planda değişiklik yapıp yeni e, hukuka aykırı uygulamalar yapıyorsun diyor. Evet. O yüzden de keşif bilirkiş incelemesi yapmadan verdi bu şeyi, yürütmeyi, durdurmayı. Ha, yani vahameti fark etti. Aha, evet. Çünkü o kadar bariz e, bir hata evet. Şimdi dolayısıyla yani böyle bir e, şey karşısında hukuk e, tanımayan yargı kararlarını uygulamayan bir İdare sistemi karşısında Hı -hı. 10 yıl sonra eğer Trakya direnmeyi başaramazsa, şu an ben size söyleyeyim Trakya platformu, Ergene platformu bizler bu e, gelişmere karşı duyarlı ve e, emek veren kolektif çalışmalar yürütüyoruz ama kitlesel bir mücadeleden söz edemeyiz. Evet. Hı -hı. Yani ziraat odaları, çeltik üreticileri, birlikleri, köy kop, belediyeler, ilgen meclisleri BD meclisi arkamızda filan değil. Evet. Yani kesinlikle bir mücadele olmadığı sürece gidişat kötü. E, Tabii. Köktür. Yani 3 yıl sonra da çok hı hı. çok aleyhe dönüşebilir. Evet. Çünkü e, bir plan değişikliğiyle Tekirdağ'ın 3 ilçesine termik santral kurmayı hedefleyen evet, evet. siyasi iktidar hı hı. E, çok çok daha ileri adımları hı hı. değil 10 yıl 3 yıl içine atabilir. Çünkü evet. Evet, e, Ben bir holdingin Basın açıklamalarını aylar önce gördüm. Daha bu plan plan tartışmaları sürerken Malkara'ya termik santrali kuruyorum diyor adam. Basında bak. Evet. Evet. Bülent Bey söylenecek çok şey var. Evet. Programımızda konuk oldunuz. Deneyimizin, bilginizi bizimle paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz. Yani kısa bir iki cümle söyleme izin verir misiniz? Tamam Tabii elbette. Hı -hı. Şimdi ben buradan Trakya kamuoyuna hatta Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyorum. 2002 2002 yılından beri siyasi iktidar Türkiye'nin her ilini ve her bölgesini 100 binlik ve 25 binlik planlarla yani bölge ve il planlarıyla düzenledi. Ayrıntılı olarak suyundan ormanına, kentsel yerleşiminden e, her tür yatırıma dair her tür planlama e, şeyini e, hamlesini yaptı. Hı hı. Ve bunda maalesef yani muhalif güçler Bunlara karşı etkili bir savaşım yürütemediği gibi Örneğin Trakya'da Bu siyasi iktidar planlarını Muhalif parti Meclisleri onayladı Ne acıdır ki Bizlerin uyarılarına rağmen Ana muhalefetin etkin olduğu Üç il meclisleri bunları onayladı Şimdi biz bunları iptal ettirdik ama Sanmayalım ki Yeni plan yapılmayacak Evet, Çünkü tamam. yargı kararını aşmak için yeni bir idari işlem tesis edilecek. Ve biz bunlara karşı yeniden mücadeleye girişeceğiz. Evet. O yüzden Trakya kamuoyu oh iptal edildi bitti diye, diye bakamadık. Evet, evet, evet. Sürekli olarak gelişmeleri takip etmek Yaşamın ve geleceğini korumak savunmaya devam etmelidir. Evet, evet. peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bey. Bütün dinleyicilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güzel <gülüyor> güzel. Uzattık ama. Su hakkı. Ömer geldi. <gülüyor> Kar için değil, yaşam için sunanlar. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yücel.